26 yılda 28 ev değiştirdin. Lekek uşağı nasıl bilmez seni? Arabesk nedir diye düşünmüştünüz. Şeboi sesi bir cümmüş. Eza içinde. Eşitlik midir komediye? İştenlik mi? Erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızlığın? Bu... Bu da geçer, bu da geçer Alışmalısın, dayanmalısın, alışmalısın Hemen karar verme, sabret Bu da geçer, alışmalısın Dayanmalısın, dayanmalısın Zamanla düzelir Bu da geçer arkadaş, sakın üzürüm. Yarın başka bir gün, yarın bekle. Bu da geçer arkadaş, sakın üzülme. Bu da geçer, bu da geçer. Alışmanırsın, bu hafta da Müslüm Gürses'le selamlıyoruz sizi. Açılışı Müslüm Gürses'le atıyoruz. Bu da geçer diyor Müslüm Gürses. Açılışta okuduğumuz şiirse, daha doğrusu bir kısmını okuduğumuz şiirse cemal Süreyya'ya aitti. Hiçbir semtte adını taşıyordu yani fayda var yine gönlün diyeceğiz cağolmaz, tabii ki yanılıyorsun dolmaz, hayat şeyin ne duyuyorsun. Bu, geçer, arkadaş, bu, bu geçer bu geçer, geçer. Hiçbir semte berberin olmadı. 1954-1980 evet. yılları arasında... 26 yılda 28 ev değiştirdin. Leke kuşağı nasıl bilmez seni. Bu da Arabest nedir diye düşünmüştünüz Şu boy sesli bir cümbüş Eza içinde Eşitlik midir komedyen İhtenlik mi Erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızdan? Yürüyoruz Bütünlemeye kalmış bir sessizlikte Keşke Yalnız bunun için sevseydim seni <gülüyor> <laughs> ¶¶ Tanna esmu kayım haste marzi esta soy Hatırlarsak aslında son iki haftadır ben ziyadesiyle, fazlasıyla konuştum zannediyorum. O yüzden bu gece daha az konuşmayı düşünüyorum. Daha çok müzik dinletmeyi düşünüyorum. Ama korkmanıza da gerek yok. Yani öyle dakikalarca ortadan kaybolmayacağım. Burada olacağım belki son birkaç hafta içerisinde konuştuklarımı, konuşmaya çalıştıklarımı daha kısa, sade, yalın bir dilde belli başlıklar altında bazı vurgular yaparak kulda kalmadı tam bazı harf yaparak yinelemiş olacağım yenilemiş olacağım. başında Puşan kurban <gülüyor> Jim I am But this won't work Now The way it won't stick And I won't keep it up Even though I would love to Because I know who I'm not Belki kulaklık var, cebinizde walkmanınız, havaların bir nebze olsun ısınmasında fırsat giderek kendinizi sokaklara attınız gecenin bu vaktinde. Yürüyorsunuz, şarkılar dinliyorsunuz, dünyayı seyrediyorsunuz, eskilerin de işiyle temaşa ediyorsunuz sararmış yaprakları, rüzgarda sarılıp giden yaprakları. Ellerini cebine iyice sokarak, titremesini bir nebze olsun gidermeye çalışan o insanları. Birbirine sokularak ısınmaya çalışanları. Tüten bacaları, tütmeyen bacaları. Sağlam pencereleri, kırık camları. <gülüyor> Tanrım Ya da daha Türkçe siyle söylersek, Ey İddiallahım, bugün günlerden nedir? Aylardan hangisidir? Söyleyelim saat 23-26 iken yeni bir günü yarım saat varken 2031'dir ve yarım saat sonra yeni bir ay, yeni bir gün konuşmaya gelecektir bir Ramazan gecesinde. Burası İstanbul ve biz buradan çoğu zaman söylediğimiz gibi İstanbul'u seyrederek, bilgilerin diyişiyle temaşa ederek Boğaz Köprüsü'nde trafik yoğun, ışıl ışıl ve biz konuşmaya devam ettikçe biliyorsunuz İlerleyen dakikalarda, saatlerde, Boğaz Köprüsü'ndeki trafik seyretleşir ve biz o zaman size söyleriz. Şu an İstanbul o kadar sessiz, o kadar sakin gideriz. Şu anda köprüde 10, bilemediniz 20 araç ya var ya yok. <gülüyor> derim ki birçoğunuz radyoyla boğuşmaktasınız Anadolu'nun başka başka şehirlerindesiniz başka başka kasabalarında başka başka köylerindesiniz işinizden kimileri babasından gizli dinlemektedir radyoyu babasının derdi yetmezmiş gibi yakalanma ihtimali Şöyle doğru dürüst. Ağız tadıyla dinlemeyi engellemezdi, engellemedi. <gülüyor> Engellemesi yetmezmiş gibi bir de parazit yapmaz rahatıyor. O yana çevir olmaz. Bu yana çevir olmaz. Yanındayken parmağın antene temas halindeyken düzelir. Yerine oturursun Tekrar parazitlenir İşte böyle zamanlarda işe yarar Dua ya da küfür <gülüyor> Zaman zaman insan düşünmeden edemez Biz konuşmaya başladıktan sonra Bir programı açtıktan sonra Ve bir programı kapadıktan sonra O zaman diliminde O 3-4 saat içerisinde Dünyalarını değiştirenler vardır Hastane köşelerinde Bize kulak misafiri olanlar vardır Onlardan bazıları Dünyalarını değiştirir Hapishanelerde bizi dinleyenler vardır. Niye bizi dinlerler? Muhtemelen bulundukları hapishanede, o bölgede, o şehirde, o kasabada pek fazla radyo istasyonu yoktur. Nereden çıktıysa işte bu radyo istasyonu vardır. Ve de herkes köşesine çekildikten sonra gece yarıları... İnsan sesi özleyenler, eh ne yapalım, burada bir insan sesi var. En azından o insan sesi bir nebze olsun, yalnızlığımızı gidersin diye radyoların açık tutarlar, bize kulak misafiri olurlar. Unutmadan 2003 yılında, 21. yüzyılda eline kalem kağıt alarak... Bizi bir hapishane köşesinden mektup yazan bir insanı da analım. Abdülhakim Öztek, E kapalı cezaevi, C1 koğuşu Adıyama. Tekrar edelim mi? Belki de şu anda koşturuyordur. En yakın arkadaşına. Bak bak, benim ismimi okuyor. Belki günlerdir dinlediği radyodur bu. Belki aylardır bu radyoyu dinlemektedir. O koğuştakiler, o hapishanedekilerin çoğu Evet tekrar edelim O ki onca zahmet var Eline kağıt kalem almış Üşenmemiş, bize mektup yazmış Abdülhak, Abdülhakim Öztek E tipi kapalı cezaevi C1 koğuşu Adıyaman Geçmiş olsun Abdülhakim Öztek Geçmiş olsun arkadaşlar Hepiniz hayırlı geceler Hayırlı Ramazanlar Christmas. Okay. Sure. Sure. Sure. En büyük başta bilgi eksikliği. Bilgi Gerçi bu e, konvensiyon tarımda da aynı, organik tarımda da aynı. Çiftçiye inmiyor. Bilgiler hep enstitü ve e, üniversiteler ne? düzeyinde kalıyor. Aşağıya inmiyor. Ama organik tarımda hiçbir veri yok. Çok az. Ya işte internetten bulabilirsek ama bunlar zaten yurt dışı bilgileri. Bizim kendi topraklarımızda ne ne yapabiliriz? Biz deneme yanılma da yapıyoruz. Hadiyoruz, bak bu böyle oluyor. Ondan sonra onları not ediyoruz. Ama bu bilgi bizde kalıyor. Biz nereye vereceğiz? Yani sadece çiftçilerimize anlatabiliriz, o kadar. Doğal tarıma büyük önem veren program. İnsan en iyi gece düşünür, en iyi gün artı olmaz. Hangi şiirimi? Şunu. Ey garip bülbül. Diyarın kan nedir? Bir haber ver. Gülizarın kan nedir? Sen bu ille kimseye yar olmadın. Var senin elbet yarın. Kan nedir? Her zurumda çevirdiler yolu. Gendarmalar bağlar, bağlar Aşk içinde kimdir üstadın senin? Bu senin sabrı kararın Kandidir İstanbul'dan gelir ölüm vermem öl kalmadı dizlerim kalmadı dizlerim dermanım gülüm dermanım Ruhun yok <gülüyor> Gür-i Sen bu ilde kimseye yar olmadı. Var senin elbet yârin. İçinde kimdir üstadın senin? Bu senin sabr kararın. Kan nedir? Bir en yok. Aceb hasrettesin. Rahatı terk edin, minnettesin. Gece gündüz bilmeyi hayrettesin. Ya senin Leylu neharın? Kan başkımızdı üstünde sesinden dinliyorsunuz se ile güzel Yok, Thank mm -hmm. you. ...Kutlaştık mı bir başka deyişle? Çoğu insan... ...kutlamak için bir şeyler arıyor, işin gerçeği. Elbet halledemediğimiz meseleler var. Elbet tıkandığımız yerler var. Ama 80 yıl bir devlet için Çok uzun bir süre değil Bir insan için Çok uzun bir süre olabilir Ama devletler için 80 yıl Çok uzun bir süre değil Diyorlar Kısıklıkla duyuyorsunuz bunu Doğru Ama eksik Kısa bir sürede değil En azından bu seksen yılda yapılanlar ve yapılmayanlar, unutulanlar ve unutulmayanlar, bir nevi, bir Waltgen filmi gibi epi, ipucu barındırıyor dünyasında. Bir kere şunda hem fikir olmak lazım. Türkiye'de yaşayanların, Cumhuriyet'te hiçbir sorunlarının olmaması lazım. Niçin dersiniz? devletler değişebilir ama millet değişmez. Neye benzer bu biliyor musunuz? Benim ismimi değiştirebilirsiniz. Şartlar, olmadık şartlar. Tamam, <gülüyor> <gülüyor>